Elhamdulillah lezi hedana lehaza ma kunna lehkezi leulana hedana Allah ve ma tevfiqi ve atisami illa billah ve kad jâet Rusul Rabbina bilhaq sallu ala Rasulullah Muhammed Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed sallu ala tabibu kulubina Muhammed Allahumma salli ala Seyyidina ala şefiii Muhammed Allahumma salli ala Ma Ali bin Abbasın rızı Allah ve Teala onu ma kâle, kâle Rasûlullahı sallâllahu ve Teala onu sâllemâ, la râ kûmân, yâdûmûn Allah Teala, ve mazmêtüm iyyâhu an yâşkûh, ve dâlki ânde tekarû bil esvak. İla ve allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle devam eden bu meclisleri daim ve kaim eylesin Amin. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar eylesin Amin. üzerimize hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi eylesin Amin. onu sevmenin tadını bize tattırsın ve onu gerçek manada sevmeden canımızı almasın. Amin. Hem dersimizden okuyoruz, hem de biraz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili konulardan bahsediyoruz. Ancak Selman Hadisi radıyallahu anh, uzun bir hadis-i şerif inşallah bugün neticelenir ve biter. Ve biz de kıyametin orta alametlerini hemen hemen bitirmiş oluruz. Artık bu mübarek aydan sonra da Büyük alametlere başlarız inşallah. Bakalım neler duyarız duyururuz. Ahir zamanda olacaklardan bahsederken sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman taçyüp ediyor. Bu da mı olacak? Bu da mı olacak? diye devam eden hadis-i şerifimizde devamla buyuruyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Geçen hafta, geçen derste söylenen İnsanlar birbirini ne yapacaklar? Zemmedecekler, kötüleyecekler, kınayacaklar. Birbirlerinin aleyhine bulunacaklar demiştik, hatırlıyorsanız. Şimdi, Ve ara kavmen, öyle bir toplumda görüyorum ki, öyle insanlar türüyecek, öyle ümmetim içerisinde öyle insanlar bulunacak. Yedümmûne allah Teala, allah Teala Teala'yı da kınayacaklar. Allah muhafaza. <gülüyor> İşte bu tehlikelidir bu kimin başına geliyor dedim size ki bundan kurtulanımız azdır çünkü neden ve medemmetu miyya kulların Allah'a kınaması nasıl olur şimdi bu kadar insanın içerisinde bir tanesi çıkıp da Allah ne kötü yaptı demez haşa celle celle çünkü böyle bir laf ne olur elfazı küfürden olur fakat zem ve tenkit ne yollan olur? En yeşku. Allahu Teala'dan şikayetlenmek suretiyle olur. Allahu Teala'dan şikayetlenmek ne demek? Açacak olursak. Şimdi bir insan tabii hasta olur, fakir olur, hor ve hakir olur. Birçok bela ve musibetlere maruz kalır. Bunu insanlara açar ve açıklarken tozunu kaçırırsa hamdini bilmezse ve Allahu Teala'yı zulümden haşa münezzeh tutmazsa Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki sözü ne manaya geliyor? Yani balığın karnına düştüm diye Allah'a şikayet ederken tabi kimse şikayet etmiyor ancak Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı yitirdiği zaman 40 sene ayrılık ağlamaktan gözlerini kaybettiğinde innema eşku bezi ve huzni ila Allah sıkıntımı üzüntümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Şimdi Allah'a şikayet edilir de Allah şikayet edilmez. Celle Başkasını Başkasına anlattığın zaman Allah'a şikayet ediyorsun. Ancak Allah'a şikayet olur. Ne diyor? Ya Rabbi çocuğumu kaybettin bana geri dön Bunu Allah'a dersin. Hastayım Ya Rabbi şifa ver. Bunu Allah'tan Celle Celaluhu istersen Fakir mi arap değin et. Musa aleyhisselam oturdu. Ağacın altına açık, susuz Mısır'dan kaçtım Medyen'e. Rabbim ne hayrin. Fakir. Ya Rabim derecen göndereceğin hayır rızka muhtaçım fakir. Mevlaya ihtiyaç arz etmekte sorun yok. Burada şikayet, Mevla şikayet edilirse orası kötü. Şimdi La ilahe illa ente sübhanek. Senden başka ilah yok. Ancak sensin. Seni tenzih ederim. Ne demek sübhanek? Sen beni balığın karnına düşürdün ama sen bana zulüm yapmadın. Kuluna zulüm haksızlık yapmaktan seni uzak tutarım. Ya ne oldu? İnni güntümüne zalimin ben kendime zulmedenlerden oldum. Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen hadise anlatıldığı üzere çoğunuzun malumatı var. Mevla'dan habersiz, izinsiz ümmetini terk etti. Azap gelecek diye ben de yakalanmayayım diye işte bir izin aldıysa da süresiyle ilgili bir içtihat hatası yaptı. İçtihat hatası dedi azap gelmek üzeredir ben çıkayım bir an evvel. Halbuki onlar da tevbe edip iman edeceklerdi. Bu sefer aradılar peygamberi bulamadılar. Neyse de azabı görüp de azabın döndüğü tek ümmet Yunus Aleyhisselam'ın ümmeti. Peygamberleri erken çıktığı için. Onlar da öyle kurtuldular. O da rahmet oldu yani. O da rahmet oldu. Acayip bir şey. Ama ben zalimlerden oldum. Çünkü bir, bir peygamber zalim olur mu? Haşa. Yani ne demek istiyor? Yani ya Rabbi işte sen tam vaktini bana demeden ben kendi kafama göre bir görüşle çıktım demek istiyor. Demek ki insan Allah'a şikayet eder. Allah'a şikayet edemez. Bir de burada zulmü kendine nispet ederek. Vema musibetin ve bir maaşe bedeli. Başınıza gelen belalar ellerinizin kazandığı biz işlediğiniz suçlar nedeniyledir. Ve afwan Ben çoğu yaptığınızdan geçiyorum Allah buyuruyor. Her yaptığınızda ceza verecek olsam adam bırakmam. Sizin günahınızdan karınca bırakmam. Bilevi aqidullah nasabizulmi ma ala Zulümleri, suçları, günahları, haksızlıkları yüzünden insanlara Allah ceza verecek olsa değil insanlar yeryüzünde gezen canlık bırakmam diyor. O kadar uğursuz işleriniz var. O kadar hayırsız günahlarınız var, fiilleriniz var. Onun için insan burada zulmü kendisine nispet ederek Ya Rabbi sen etmedin ben ettim. Ama sen Fazıl Kerem'inle bu kadar bana müsaade ettin, müsamaha ettin. Günahlarımdan geçtin. Yine Fazıl Kerem'e sığınıyorum. Günahların sana zararı yok. İbadetlerin sana karı yok. Bağışlasan neyin eksilir? Af et, sen bir şeyin artmaz. Etmesen bir şeyin eksilmez. Sen münezzehsin. Ama ben dilencinin, ben fakirim, ben muhtacım, ben Hastayım, ben zordayım, ben dardayım Allah'ım. Böyle olursa olur. Ama yani bu işlerde hep beni buluyor. Millet efendim sağlam geziyor 70-80 yaşında. Ben 10 yaşından beri hastayım. Yok efendim işte millet bak parayı koyacak yer bulamıyor. Biz aç açık geziyoruz. Allah da böyle işler yapıyor. Yani herif namaz kılmıyor, gavur dinsiz, kitapsız. Ama zengin. Biz Müslümanlar böyle revaamı falan. E bunlar bunlar ya, ya Amerika'ya zelzele vuracak yere Avrupa'ya, İsrail'e vurmuyor, geliyor ikide bir Müslümanlara vuruyor. Pakistan kırıldı, Yüz bini açtı ölü sayısı. İşte şura şöyle, bura böyle. Bunlar ne oluyor bunlar? Bunlar çok yanlış oluyor çünkü senin ayarın kaçmış. Köcünün efendim kıstası ölçüsü bozulmuş, hayri şer görüyorsun, şer hayır görüyorsun. Allah Teala bunları Kur'an'da beyan etmiş, ilmin yok, tefsir okumuyorsun, hadis okumuyorsun, fıkıh okumuyorsun, akait tasavvutan haberin yok, sohbetede gelmiyorsun. Halbuki sana ne diyor Rabbi'miz? E sana şer gibi görünüyor bu fakirlik, hayırdır sana diyor. Niçin? Sen zengin olsan gavur olurdun diyor ne biliyorsun diyor, ya bana mı söylüyorsun diyor. Seni ben yarattım, ben bilmeyeceğim de sen mi bileceksin diyor. Programını ben yaptım senin. Ela عَلَمْ ben خَلَقٍ Yaradan bilmeyecek de yaratılan mı bilecek? Onun için hadisi kutsu ile اَلَا <gülüyor> اِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُوا اِيمَانَهُ اِلَّا ve وَلَوَفْقَرْتُهُ لَفْسَدِهُ ذَلِكَ Kullarımdan öylesi var ki, ancak zengin olursa Müslümanlığı yaşayabilir, fakir etsem bozulur diyor. Ve innin ibadim Allah asluhi imanehu illa alfakruvele vakne tuu leh sedu Öyle kulum var ki diyor. O da ancak fakir kalırsa Müslümanlığı yaşayabilir. Onu da zengin etsem dinden çıkar diyor. Ve innin ibadim Allah asluhi imanehu illa almarad. Öyle kullarım var ki onun iman ancak hastayken selamette kalabilir diyor. Öyle ıslah ettü o etsem dinden çıkar, Gavur olur azar diyor. Allah. Ben demin ibadim elâ ıslahu imânu illâ sahha. Velem razdû levsedu de Öyle kulun var ki diyor ona da sağlık yaraşır. Onu da etsem gavur olur diyor. Allah. İnni udbiru umûru ibâdî bi ilmî İni ibadî, habirum basir. Ben bu kullarımın işlerini, kalplerini, şifrelerini, genetiklerini, yaptıklarını, yapacaklarını, önlerini, sonlarını bilerek yönetiyorum. Ben her şeyin dış yüzünden, iç yüzünden haberdarım. Basirim görüyorum, habirim iç yüzünü biliyorum. Sen ne biliyorsun, ne konuşuyorsun? şu adam zengin olsa ne kadar İslam'a hizmet eder sen öyle zannet daha camiye gelmez böyle ne kadar adamlar vardı benim yanımda biraz zenginlediler şimdi tarafıma bakmıyorlar benim yanımdan ne cemaatler geldi geçti 30 senedir o ya biraz zenginlediler daha bana işleri yok borç almak isteyen geliyor fakir olsak geliyor zenginlediğimi çok az geliyor az kalıyorum vuruyor kuyruğu sırtına Dönüyor, gidiyor. E sen diyorsun ki şu adam sağlam olsa ne ibadet yapar, hasta haliyle bu kadar zikir yapıyor. Halbuki sağlam olsa, Taksim'den geri gelmeyecek. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Sen karıştırma bu işleri. Mevla doğru bilir, doğru yönetir işleri. Hakşerleri gayrı Zannetme ki gayrı Arif Han'ı seyri eyler. Görelim Mevla neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahı güzel etmiş. Görelim Mevla etmiş, netmişse güzel etmiş. Konuşuyorum ama hala anladığım yok. Şu kürsüde konuşuyorum, tattığım yok. Allah tattırmadan canımı almaz inşallah. Bana da bir dua et. Tadamadım daha. İle bir itiraz oluyor yani. Bir itirat içinde insanın bir nefis bir şeytan kırıla gidiyor. Mevla niye şeytana dereceksin ya? Ne şer yaptı sana? Şer gibi gözükür. Acantekro şeyen ve İstemediğiniz bir şey sizin için iyi olabilir. bu şeyen beşerul. İstediğiniz bir şey sizin için kötü olabilir. Allahü alemetüblât alim. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bizden ilmi nef'ye diyor, ilminiz yok diyor. Ma'udi illa olsa da ne kadar ilminiz var? Azın azı bir şey, Allah'ın ilminin yanında senin ilmin yok hükmündedir. Hiçbir şey bildiğin yok. Onun için hanımından geçinemiyorsun. Efendim aranız açık. Efendi Hz. Kaddesi çok okur bu hadi. Hanımdan boş boşanmak isteyenler gelirler. Erkekler biraz böyle karıdan bıktılar mı bahane bulurlar. Ondan sonra da işte izin isteyecek de onu boşayacak da bir, birisi alacak. Mevlâ'ya buyuruyor siz onları kerih göre, görebilirsiniz. Hoşlanmayabilirsiniz bazı huylarından, bazı şeylerinden ama Allah Teala onlarda sizin için büyük bir hayır yaratmış. Olabilir. Bu hadi okurdu. Kaç kişi böyle vazgeçirdi bu boşama fikrinden. Hanımını tut diye mübarek üstadımız katil Allah başımıza eski mes. Sahati afiyetini daim etsin. Eski eskisinden ziyade afiyete malik etsin abi. Amin ya. Onun için beni mi buldu. Nereden çattı? Böyle bir bela olmaz oldu. Gel benim başıma mı gel? Değme. Millete anlatınca ne oluyor? Allah'a şikayet etmiş gibi. Haşa oluyor. Kazadan kaderden Efendim ne yapma? Rahatsız olma. Men lem yarda bi kadai ve lem yasbir <gülüyor> ala belai. Fel yahruc min tehti semai vel yadlub rabben sivai. Kazama rıza göstermeyen, hükmümden memnun kalmayan, belama sabretmeyen, benim göklerimin altından çıksın. Kendine benden başka bir Rab arasın. Madem ki bu göklerin altındayız, bu yerlerin üstündeyiz, Allah'ın mülkündeyiz, onun mülkünden çıkacak yerimiz yok. Razıyız Allah'ım senden. Radiyna billahi Rabba ve bil İslam dinâ abi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulü ve Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Rasul ve Nebi olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem razıyız. Allah'ımız şahit olsun. Tabi dilimizle ifade ettiğimiz gibi gönlümüze de sindirsin inşallah. Ay. Kalbimize indirsin inşallah. Ay. Bu rıza makamı da İmam-ı Rabbani KADDES ALLAHU buyuruyor. Mektupta adamın birisi dertleniyor. Ona cevabında diyor ki sana sabret diyeceğim ama nasıl sabret diyeyim diyor. Niye? Çünkü sabırda bir nevi zorlanma ve isteksizlik vardır. Yani istemesen de katlan gibi oluyor sabır. Onun için diyor sabır tavsiye etmek de çok işime gelmiyor. Yani tavsiye ediyorum rıza. Ne demek rıza? Sevin diyor, memnun ol. E i̇şte böyle de dedim mi? Adam anlamıyor. Adam diyor benim oğlum öldü, yandım diyor. O da diyor ki razı ol diyor. Memnun ol diyor. O da Allah Allah senin başıma, başına geldi mi benim başıma gelen nasıl memnun olayım diyor ya. E işte cahil böyle kursun. Şey. Gittik akrabadan birine, çocuğu da yeni ölmüş. Yahu dedim Allah biliyordu bir hayır vardı böyle gencecik aldı. Dedi gel işte itikadı üzere toplantılara da katılmış dedi. Anası babasına pek hayır yok. Anlatıyorlar dedi, çocuk dedi girmiş dedi, kaza kader işine takmış kafayı dedi. Çok da bu dersleri yapmış dedi. Kaza kaderi üzerine itikadını düzeltmişti dedi falan. Tam da öyle motosiklette giderken vurdu bir yere öldü. Allah rahmet etsin. Benim de akrabam. Dedim işte razı olmak lazım. Allah'ın bir bildiği var. İşte o arada dedim ne olacağını bilemezsin. Hani yaşasaydı ne olurdu gibi. İşte böyle konuşuyorsun da hapse atıyorlar seni dedi. Ben de dedim doğru söyledin ya. Yine unuttuk dedim ya. Yine unutuyorum ben ya. Bana hatırlatın arasına. Vallahi unutuyorum ya. İyi olmuş denir mi? lan iyi olur mu diyor. Benim çocuğum iyi olur mu? Yahu kardeşim biz sana iyi olmuş demiyoruz. Allah'ın yaptığına razı ol diyoruz. Sen niye diyorsun ki Allah kim kustu? Tövbe ya Rabbi. Gecenin yarısı Allah milletin çoluğunu çocuğunu yerle bir etti. Allah böyle efendim millete kim kustu diyorsun. Sen Allah'a niye iftira diyorsun diyoruz kardeşim. Allah'a iftira etme diyoruz. Allah anamızdan babamızdan çok acır bize diyoruz. Razı gel diyoruz. Ne diyoruz ya? Bir yanlış var mı buranın bunu burasında? Size sormuyorlar ki. Siz yok diyorsunuz. Size ne oluyor ki? Soran yok size. Herkes veriyor fetvasını. Cehenneme imzasını atıyor. Şimdi razı gel diyor. İmam Rabbani buyur ki Allahu Teala diyor bıçağı boynuna dayasa. Ama şimdi Böyle böyle deyince farz misal veriyor. Yoksa şimdi sen de Allah bana emretti rüyamda gel seni keseceğim diye çocuğunu yatırma. Veyahut da kardeşini onu bunu yatırma. Böyle bir şey yok. Ama İsmail Aleyhisselam başına geldi mi? Geldi onu söylüyor yani. farz misal Allah Teala bıçağı boynuna dayattı İsmail Aleyhisselam dayatmadı mı? Kesecek diyor seni. Lezzet almak lazımdır. Lezzet am, neden? allah Teala'yı seviyor musun? Seviyorum. Küllü faaline, habibu, habibu. Sevgilinin her işi de Sevgilidir diyor. Onun Yunus Emre Ne güzel söylüyor artık Yunus Emre'dir. Bir de Bursa'da aşık Yunus varmış. İşte hangisidir? O ikisi ihtilaflıdır ama Tarih bakımında Hoştur bana senden gelen Yahunca gül Yahut Diken Yahut hilat Yahut kefen Şahrında hoş, lütfunda hoş. Adam tada tada söylüyor. Söylediği sözden adamın zevki anlaşılıyor ya. Bu sözü söyleyebilir mi senin benim gibi bir adam? Senden ne gelirse diyor, hoş safa gel diyor, ister gül geldi, koklarım öperim, ister diken geldi battı diyor, hiç acımaz diyor. İster diyor, kaftan geldi, hadi dediler sana, koltuk sandalye senin kralsın, paşası, padişahsın. İster kefen geldi, cenazesin, yarın gömülüyorsun. Hoş safa geldi. Bu güzel bir ifadedir. Gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa. İkisi de gönle safa. Narında hoş. Nurunda hoş. Celal sıfatından tabii ki eza cefa görünümlü. Şer görünümlü hayırlar gelir. Cemal sıfattan da bol bereket, saat, afiyet gibi lütuflar gelir. Hepsi lütuftur gerçi. Mu fark etmez diyor. İkisi de gönle sefağı diyor. Aşık Yunus sana kuldur. İster yaşat ister öldür. İster ağlat ister güldür. Kahrında koş, lütfunda koş. Bu şimdi bunu dedi. Dediğinde sözünün eri miydi? Eriydi. Biz, biz ancak şiir gibi okuruz dinleriz işte. Niye? Nasırına basılana kadar. Şimdi birisi nasırına bassın. Hemen basarsın bağırma. Değil mi? Kapıda başına bir iş gelse hemen Allah'a başlarsın haşa itirazlara. Değil mi? Hani zevk alacaktın? Bu işler zor. Allah'ım kurban olayım sana. Ölmeden nasip et bize ya Rabbi. Biz senin kulun bir makam versem bize. Biz de zevk alsak senin bütün yaptıklarından bu büyük iş. Onun için ahir zamanda kullar Allah'ı tenkit edecek. Haşa. Bu nasıl olacak? Ondan şikayetlenecekler. Şikayetlenecekler ne demek? İşte Allah bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Veya da Allah bana yaptı demeyecek ne diyecek? Kadere sövecek. Tövbe ya Rabbi. Kader Allah'ın takdirine sövülür mü? Kahpefelek diyecek. Tövbe ya Rabbi. Aman mana aman aman aman Kahpe Kahpefelek diyen kafir olur. Kadere söven kafir olur. Adaletin bu mu falan diyen kafir olur. Ben senin kulun değil miyim bilmem ne o kafir olur. Bu şarkılar diz boyu çok kafir eden şarkılar şimdi. Milletin dinledikleri hep kafir eden. Allah diyor adaletin bu kadarmı senin? Ben senin kulun değil miyim? Bunlar ne biçim laflar ya? Hep ahır zamandaki alametler Aman efendim. Çok geçiyor bu terennilerin içerisinde bu. Nasıl bu millet kurtulacak bu işten ya? E ben o niyetle dinlemedim, o niyetle söylemedim. Olur mu öyle bir şey? Ağzına çıkanı kulağın duyacak kulağına gireni aklın bir muhakeme edecek. İslam'a, Kur'an'a aykırıysa Ya Rabbi ben razı değilim ama iman tazeleyecek. Kulağını tıkayacak. Böyle şeyler dinlenir mi? Kaçacak gidecek. Mevla şikayet etmeyeceksin. Kaderinden şikayet etmeyeceksin. Kazasından ta, efendim, taksiminden, takdirinden ne verdiyse razıysa. Evet o zaman Allah ne yapacak? Yerle şahane Celleşanehu. Şimdi hastalandığımız zaman çok tabi bunu alıyoruz. Bir de adam dolaşan adam evde kaldı mı, hastanede kaldı mı var ya gelene gidene çok dertlenmeye başlıyor. Benim daha çok başıma gelmiş değil. Hastayım, ustayım mı ayaklarda dolanıyorum. Allah yataklarda koymasın inşallah. Hayır. Bu yatak işi de daha da bir zor iş. Yani esiri firaş olduğu zaman gelene gidene bir açılıyor yani. Bu da biraz. Şimdi şu hadice kutsi'den anlıyorum onu da. İda meri va abdi. Kulum hastalandığı zaman kim hasta ediyor? Allah. Şifa bulursan kim şifa veriyor? Allah. Hastalandığım zaman <gülüyor> şifamı veren ancak o. Şimdi o arada hastalandı yattı. Ziyaretçiler geldi buna. Nasılsın iyi misin sorularıyla muhatap ol. O zaman işte nasıl iyi olayım ya? İşte Tahlil şu şöyle çıktı, bu böyle çıktı. Sabaha kadar uyumuyorum. Bir de çok da yalan söylüyorlar biliyor musun? Arada kaptırıyor kaptırıyor. Yalan konuşuyor yani. Ondan sonra kaç gündür ağzıma bir sürmedim. Yalan. Ya mübarek bu kadar yalancılık yapmamak lazım. Bak, a ağzınızdan çıkanı diyorum devamlı tartın bak. Bir lokma... ağzıma girmedi, bir yudum su içmedim. Bu yalanları bırakalım. Şimdi Hakikaten hastalarda çok bu şekil yalanlara rastlarsınız. E tabi adamı da düzelteyim de sen <gülüyor> bu sefer diyecek ulan deniz yerde mi geldim morali bu bozmamı geldi çık lan git. Bu sefer de tabi o da olmayacak biliyor musun? Ne yapacaksın belli değil. E bir ayet bir hadis hemen okumak lazım sabır tavsiye falan. Bu sefer de der ki onu kendine sakla hasta değilsin de konuşuyorsun. Bu sefer de gavur edersin biliyor musun? Ayet hadisi de dinlemez ya. Vallahi yani aman yerine göre hareket edin ben size bıraktım. Yani hakikaten diyorum yerine göre hareket edelim. Bak milleti gavur edersiniz ha. Adama kardeşim sabretmen lazım. Hoca dedi lezzet alacaksın bir de bilmem ne. Hadi git lan işine öyle hocay. Der bilir diyebilir ya. Adam çünkü canı ağrıyor orada bağırıyor ya. He burada usulüyle gitmek lazım biliyor musun? Yoksa adam Allah'a düşman edersin yani. Acayip işte. Adam kelime-i okumuyorum diyor ya kafası bozuldu bu. Böyle insanlar da var. Yani bu insanlar telden tutuyor ha. Telden tutuyor ya. Sinirlendi mi? Başka bir alem hastalandı mı? Başka bir alem her halükârında istikametli adam kaç tane bulursun? bak gözün en muhakemeli, akıllı geçinen adam bir sinirlendi mi? Sigortası attı mı? Kafir edecek laf konuşuyor ya. Allah Allah. Karıya söylüyormuş adam. Sakallı adam diyor ki. Karya sinirlendi senin diyor dinle kitabına. Ya diyorsun hacim hacimsin hocamızın ya sakalın da var kaç kere atça gittin. bu sene yeni geldin kafir olacaksın ya. Bu sefer sana da sövüyor. Allah'ım ya. Samimi söylüyorum hacı bunlar ya. Allah'a kitaba sövmek dillerinde peleçenk gibi Allah muhafaza etsin diline sövüyor namazına sövüyor örtüsüne sövüyor. <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Belayı bulduk yani ahır zamandayız. Hiç ölçü yok. Bir insan Allah dediğimi duracak ya. Adama diyorsun İttakillah. Kardeşim Allah'tan kork dediğin zaman adam sen kimsin lan bana Allah'tan kork diyecek Müslüman mısın? Sen beni kadar takma mısın? Demeyecek ya. Kim derse desin. Sen şu anda kutbu cihan olsan bu dünyanın en büyük evliyası sen olsan kimse şu dünyada en büyük kutu. Tamam mı? Gelse şu sokaktan Velev yaş olsun kim olursa olsun ona dese ki İttekillah Hacı efendi, hoca efendi veyahutta şeyh efendi Allah'tan kork dese o veli ne yapar? Hemen yere kapanır secde yapar Allah'tan korkar. Hiçbir Allah dostu o adama diyebilir mi ki Sen kimsin de bana takvayı öğretiyorsun be? Bunu diyen bir veli olabilir mi? Hazreti Ömer'den daha takva adam olabilir mi? Radiyallahu Hazreti Ömer e adam geliyordu ittekilla Allah'tan kork ya mer diyordu. Hazreti Ömer niye çarpıldığını şaşırıyordu. Pat yere secdeye yatıyordu. Toprağın toprağı alnını yanaklarını sürtüyordu böyle. Allah'tan korkusuna ya. O adama diyeyim sen kimsin lan? Emirül Müminin ben Resulullah halifesiyim de sen bana Allah'tan kork diyorsun. Diyor muydu? Bu kafir işidir ya. Ve ila kîle let tekillah ehzetul izzetu bi cehennemu bir adama Allah'tan kork dendiği zaman o kafire, artık müşriklerden Velid ibn-i hangi kafirdir? Şimdi aklım çok yerinde değil. İzzet-i nefis denen gurur, kibir, onu yakalar. Adama adam'a der ki, hadisine bana vazetme, etme, benim o vaazlara karnım tok, ben sen senden çok dinledim. Allah diyor, bu cehennem, cehennem yeter ona diyor. Ne kötü döşek altına ateşten serilecek. Aman yani bize birisi Allah'tan kork dediği zaman Allah peygamber dediği zaman mutlaka duralım arkadaşlar. Karşı taraftaki kim olursa olsun Allah'tan peygamberden bahsedenin karşısında mutlaka duralım arkadaşlar. Haddi aşmayalım, sınırı taşmayalım. Sen kimsin, ben kimin mukayesesini yapmayalım. Burada sana Allah'tan bahsediliyor. Dur kardeş. Ama adama diyorsun ki ya sana bu şeyi Allah verdi... Veyahut da işte Allah'tan kork veyahut da Allah'ın takdirine razı gel. Adam, git ne diyor ya! ya bu İslam'a yakışmaz. Onun için, kulum hastalanırsa diyor, ziyaretine gelenlere اِذَا اَمَرِضَ عَبْد۪ي وَلَمْ يَشْكُن۪ي ile عُوَّادِه۪ Ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse diyor. Allah Allah! Kurban olduğum hadisi kutsi'de Rabbim buyuruyor. Ya bir kere şöyle hasta olsak da, bir şikayetlenmeden Atlatsak, şu hadise gireceğiz ya. Gelen ziyaretçilerine beni şikayet etmezse ne demek o? İşte şöyleyim, böyleyim, çekemiyorum. Şuramı ağrıyor, buramı ağrıyor. Demezse, ya ne derse, elhamdülillah, hamdü senalar olsun, ala külli hal, her halükarda nimet içindeyiz, elhamdülillah. Eyyub aleyhisselam ne kadar hasta oldu ya. yedi sene Böyle bir şey olur mu ya? Lime lime döküldü, vücut. Hanımı dedi ki, ''Ya bir dua et sen Allah'ın peygamberisi. kurtul bu dertten.'' dedi de. Hanımına ne dedi? Hanım dedi, ''Kaç senedir dedi bu hastalık bizde?'' ''Yedi senedir.'' ''Kaç sene bundan evvel afiyette yaşadık?'' ''Yetmiş sene.'' ''Utanmıyor musun Allah'tan?'' dedi. Yetmiş sene rahat ettirdi bizi de, yedi sene dedi, hastalığa mı dayanamayacağız? Ne meal buyurdu Allah. İnne vecednâ sabira. Biz onu sabırlı bulduk. Ne ne güzel kul. Ne güzel kul hakkında buyurulduğu gibi bizim hakkımızda hangi bizim hakkında acaba ne güzel kul diye bir Allah'tan müjde gelmiş. Ne kötü kul denirse bize rezil olmaz mıyız Allah? Im? Ne kötü kul. İnne veva. Ona kadar Allah'a yönelmiş idi Eyüp Allah'tan bela istemeyin. Hastalık istemeyin fakirlik istemeyin. Rabbena atina fi dunya ve fil ahireti Dünyada da iyilik, güzellik, bolluk, bereket, sahat, afiyet. Ahirette de iyilik, güzellik isteyin. Ama verirse, verirse de sabredin. Sabırdan öte geçin, razı gelin. Şikayetlenmeyin. Beni diyor, ziyaretine gelenlere şikayet etmezse Ebdel tulelo lehmen hayran min la'mi ve demen hayran min demi. O hastanın diyor hani kan nakli yapıyorlar, adamın bütün vücudundaki kanı değiştiriyorlar değil mi? Tabi etini değiştirecek kadar şu anda teknoloji ilerlemedi ama kanını değiştirme durumu var ama o da tabi atar ama ana damarlardadır. Zannetmiyorum ki o en kılcal damarlardaki ne kadar çekecek de pompalayacak o kadar bir şey şu anda da yoktur ama bir kan değişimi duyuluyor. Rabbimiz buyuruyor, hasta olup benden razı gelen ziyaretçisine beni şikayet etmeyenin kanının yerine hasta kanın yerine sağlam kan vereceğim. O hasta etlerini diyor sıhhatli etlerle değiştireceğim Allah. Vay anasını ya. Bu ne büyük hadisi kutsi ya. Allah'ım ya Rabbim. Bizi rıza elinden eyle ya Rabbim. Evet. Ancak Efendi Hazretlerimizden duyduğumuz bir şey de size naklediyorum tabi. O da nedir? Bazı kere Efendi Hazretleri de bir yerinin ağrıdığından bahseder. Öyle bahsedince insanlar ne zanneder? Acaba şikayet mi ediyor gibi zanneder. O suali, o tevehümü def için, ortadan kaldırmak için böyle bir şeyi hemen peşinden ekler. Ne buyurur? Şikayet değil acziyet. Farkı fark ettiniz mi şimdi? Ha bir var ki dertlenmek yani Benimi mi buluyor? Şöyle niye oluyor? Şu şöyle, ben böyle. Bu nedir? Şikayet. Bir de var acziyet. Acziyet, Allah dostları da yapar. Acziyet nedir? Acizim, dayanıksızım, güçsüzüm, beşerim. Rabbim görsün halimi acısın, Rabbim görüyor. Ha bu nedir? Acziyet izharıdır. Buna müsaade var mı? Var. Amma ve lakin, tabii ki niyetlere bağlıdır. Kulun Allah ile arasındaki itikat ve irtibata bağlıdır. Çünkü o Allah dostunun haliyle senin benim halim bir değildir. Tabi bizde gayri ihtiyari olursa bir derdimiz efendim dertlenmemiz o zaman da ne yapalım inşallah şikayet kabilinden yapmayalım da acziyet göstergesi olarak Ya Rabbi acı bana sen Fazıl Kerem'inle sen münezzehsin sen yanlış yapmadın sen bana zulüm yapmadın. Ben hak ettim. Kim bilir ne günahlar ettim. Sen benim günahlarım cezasını versen beni şimdi nefesimi kesmen keserdin. Ama sen beni yine yaşatıyorsun. Bu hastalığım içerisinde benim üzerimde daha nice nimetler var. Onun için ben onca nimetleri efendim görüyorum. Bu hastalığımı hiç görmeyecek kadar nimetini görüyorum. Efendi Hazretleri hep anlatır. KADD Sallâhü Bir hastanın üzerinde Allah'ın o kadar nimeti var ki diyor. Dişi ağrıyan adam. Ben dişi ağrısı çok çekmişim. Çocukken çikolata çok yiyorduk. Ondan sonra sabah namazında dişi ağrıyorduk. <gülüyor> sabah namazında diş olur mu? Bayram sabahı bir de. Geceden çikolata geliyor. Bayram gecesi. Yiyorum çikolata yiyorum. Ben sabah dişler gibi. he diş sab <gülüyor> bayram sabah bayram sabahı dişçini ara. Neler çektim öyle? E şimdi dişin ağrıdığı vakit kabir azabından bir parça derler. Yani çok acayip bir şey yani. Böyle bir beyninden doğru bütün vücut istop. Şimdi dişi ağrıyan adama sorsan, ne dünyayı bilir, ne bir şey bilir, o ağrıyı bilir. Ama o dişi ağrırken diyor, onun üzerinde o kadar nimet var ki, sayısını ancak Allah bilir. Neden? Aynı anda, sırf dişin ağrıyor da bak dünya zindan oldu. Kulağında aynı anda ağrısa, başın da aynı anda ağrısı o, baş ağrısı var ya, migren duvara vuruyor küt diye. Başın da aynı Karnın da aynı anda ağrırsa. Sırtın da aynı anda ağrırsa. Böbreğinde kum sancısı da aynı anda başlasa. O kum sancısı da hafif çekmişim. O da duvara tırmanıyor adam. Sen ne diyeyim sana kardeşim ya şu ağrıların hepsini bir anda verdiğini düşünsen sen nereye gideceksin ya? Sen nereye gideceksin? Dişçiyi buldun, bahçiyi nerede bulacaksın ya? Ya? Onun için sen de ki sen de ki ya Rabbi nimetlerine boğulmuşum. Razıyım Allah'ım senden. Hep Allah'a haklı. Biz hep haksızız ya. Bizi en yakışan zikir biliyor musun? La ilahe illa ente sübhaneke. İnni gündümine minez zalimi. Ben bundan iyi bir zikir yakıştıramıyorum bana. Biz zalimlerden olduk. Yunus Aleyhisselam kendi makamından konuştu. Yoksa ki 166 zalimlerden değil haşa. Ama biz hakikaten zalimiz ya. Baltayı taşa vuran nimetleri nankörlükle karşılayan Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan eden Allah'ın verdiği imkanları Allah'a karşı kullanan bundan ileri bir zalim varsa o biziz ya Mevla görüyor arkadaşlar tabi bizden ileri zalimler de var onlar hepten gavurlar şirk koşanlar Allah muhafaza Allah'ın verdiği dinle Allah'a söylüyor tövbe ya, Rabbi ya Rabbi. he Allah'ın verdiği ellen Kur'an'ı çöpe atıyor ya. Allah'ın verdiği ellen değil mi? Ha bu tabi Allah muhafaza. Biz bu şekil küfürden, şirkten uzakız elhamdülillah ama biz de kendimize göre büyük zulümler içerisindeyiz. Allah hayırla ıslah haylesin. Celle şanu ve celle celâh. وَدَعَلْكِ عِنْدَ تَكَارُوا بِالْاَسْفَاقِ Bu ne zaman olacak diyor ya Selman. İnsanlar Allah'a çok tenkit edecek, Allah'tan şikayetlenecek böyle. Sokaklar, çarşılar çok yaklaştığı zaman, işte bu sokak çarşı yaklaşmasını devamlı anlattık. İnternetten insanlar şimdi bir yapıyor, Amerika'dan, Çin'den oturduğu yerden mal alıyor, mal satıyor. Ne acayip yakış, yaklaştı değil mi çarşılar. Tabi burada esas manayı kendisi veriyor. Bu sokaklar, çarşıların yanaşması ne anlamdadır soruyor Hazreti Selman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. ''İndeke ya küllün yakul." Ticaret artıyor ve genişliyor ve imkanlar artıyor, kolaylaşıyor ama bereket ve hayır kalmıyor. İşte o zaman herkesin işi kesat. Şu anda en çok ağlayan kimler biliyor musun? Holding sahipleri. Ne kadar zengin o kadar fazla ağlar. Bir soğan yiyen daha rahat. He. Ma ebi'u ve la işteri. Ve ne arvahu? Herkesin ağzı bir laf olmuş. Şimdi ekonomi durum nasıl soruyorsun? Valla tık yok. Ne gelen var ne soran var. Çek senet ödeyen kalmaz. Ben bu lafları senelerdir dinliyorum. Ama bu lafları dinlediğim adamlarında bakıyorum iki de bir cipleri değişiyor. Evler değişiyor. İşler çok kesat değil mi diyorsun? Çok kesat diyor. Hey Allah mübarek etsin diyorsun. Yeni daha araba almışsın. Bu sefer çelişiyor tabi. E şimdi yani alamıyorum, satamıyorum, kar yok, bir şey yok. Battık, gittik, herkes aynı şeyi söylüyor mu? Bir tane ham dedeni zor bulursun ya. Bir tane elhamdülillah işlerim çok iyi diyene rastlamadık ya. Vela razika illallah teala. Halbuki Allah'tan başka rızık veren yok. bereketinde de ver onu, kaydını da ver onu. Bakarsın ki adam bir milyardan kral gibi yaşar. Adam trilyondan fakir gibi sürünür ya. Bu bereket ayrı bir şey. Ne karıştırıyorsun bunu? قَالَ سَلْمَانُ بِيَنْتَ وَاُمِّي Hazreti Selman sordu. Ya Resulallah anam babam sana kurban. Bu da mı olacak? وَالَّذِي <gülüyor> nefsi بِيَدِي Canım elinde, kudret elinde bulunan Allah aşkı için, Allah hakkı için. Yemin ediyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve selleme عندâ yecfur recülü ve Adam diyor ana babasına kötü davranacak eşine dostuna iyi davranacak diyor. Al. Kaç tane var böyle? Ee, misafir geliyor ona iyi davranayım derken anasını bozuyor. Şşt. Annesine diyor. Tamam sus sen karışma. Komşu gelmiş konuşuyoruz şurada. Tövbeye ya. Bunlar anaya öyle süt denir mi ya? Babasına eziyet yapıyor, ceva yapıyor. E ben bir arkadaşına karşı Efendim babam beni rezil edecek diye. Babasını susturuyor, onu konuşturuyor, onu öteliyor, onu öbür odaya götürüyor. Çok var böyle. Aman tembiliyor. Baba sen sakın gelme abi. biz bir şey konuşuyoruz. Arkadaşlan biliyor musun? Falan. Adamı öteliyor yani. Şeye sokmuyor ya odaya. Rezil olurum arkadaşım hadi. Der ki baban ne kültürsüz adammış falan. Ne olacak ya babanın kültürsüzü olur mu? Seni doğuracak kadar kültürü var işte. Doğurmuş seni da ha. Sen aslını mı inkar ediyorsun? Ne siz sen? Haram zahde misin? Kimden çıktın? E bu adamdan. E tamam bu adamın eli, öp ayağı öpülür. Tamam mı? E sen işte profesör oldun, bilmem ne oldun o hala köyde kaldı. O yine senden daha kültürlüdür sen merak etme. Çünkü Allah Teala varlık aleminde senin var olmana onu sebep etti. Sen nasıl bu hakkı unutursun ya? Allah hakkından sonra ne baba hakkı enşkürlüğü vel validek babama önce bana şükret sonra ana babana teşekkür edin. ve tehâlevûne bi gayrillâh'i teâlâ işte o zaman kıyamet yaklaşınca Allah'tan başka şeylerin adına yemin edecekler öyle mi oluyor şimdi? hiç Allah adına yemin kalmadı ki efendim namusum adına şerefim adına şerefsiz ya şerefin adına yemin etse ne olur zaten şerefsiz ya Hakim mahkemede karıya soruyor. Hanımefendi ne var diyor. Namusun şerefin üzerine yemin eder misin diyor. Bir konu var kadın dedi. penden namus ne arar hakim bey dedi ya. <gülüyor> Olmayana mı yemin edeceğiz dedi. Rezil etti yani. Ya namusa şerefe yemin olur mu ya? Allah. Vallahi billahi tallahi. Üç tane yemin var. Bundan başka yemin şirktir. Men halefe bi gayri illahi fe kadeşrak. Allah'tan başkasına yemin eden şirk koşmuş olur. Öyle anama yemin olsun, babama yemin olsun. Böyle bir şey yok. Namusuma şerefime yemin olsun. Böyle bir şey yok. Uydurma uydurma. Yeminler ne acayip işler ya. Ölmüş kargalar gözüm oysun. Yıkılmış duvar altında kalayım. Yani böyle, böyle şeyler de söylüyorlar. Adam onu anlayana kadar zaten inanıyor baştan. Ulan diyor fuzuli yere yemin etmiş ya. Yıkılmış duvarın altında kalınır mı ya? Ölmüş karga nereye mi uyacak? Ama yani şimdi millete böyle lan şey diyorlar, kulaklarını gözleri kapatıyorlar millet. Adam da diyor Allah Allah, yemin etti diyor ya. Gözüm çıksın, gözün çıksın diye yemin olur mu? İslam'da gözüm çıksın diye bir yemin var mı? Allah'ım. Çocuğumun ölüsünü öpeyim diyor. Ne manyak bir laf bu ya. Ya çocuğumun ölüsünü öpeyim diye ne yemine geçer ne söze geçer ne bence adamı kandırırsın o kadar işte. Yapılır mı böyle şeyler ya? İşte kıyamet elâmet, yani hangi sözü sayayım cahiliyet lafları gibi döndü bizimki de Mekke müşriklerinin işlerine yani. İslam kültürü kalktı. Allah'tan gayrinin adına yemin edilmez. Ha Kabe'ye yemin edilmez. Ama ve Rabbil Kabe'de Kabe'nin Rabbine yemin olun. Kur'an'a yemin edilmez. Ekmek musaf çarpsın. Ya bu ekmek musaf çarpsın da İslam'da bir yeri? Yok, ekmek ni çarpacak? Ha musaf çarpsın de, tamam musaf ancak şu, Kur'an-ı Kerim'in üzerine el koyarsa bu Kur'an'ı indiren Allah'a yemin olsun derse bu olur. Ama Kur'an'a yemin olmaz ama Kur'an'ı indiren kim oluyor indiren? Allah. Bizim memleketlerde babam anlatıyor. Allah selamet versin ona da. Hayırlı sıhhat, afiyet uzun ömürle inşallah. Şimdi göcünü rast getirsin. Çok anlatır evvelden. Çok hocalarla şeklerle dolaşmışlığı var. Gençken diyor, camiye gidiyorum, geliyorum. Bir Mehmet Ağa camisi var şurada. Orada, ben değil ilk orada okudum. Dört yaşımda, beş yaşım İsmail Han'ın arkadaşından Mehmet Ağa camisi var. Oranın cemaatiyim diyor. Orada işte Ömer Efendi, bir hoca efendi var Osman. Kurrağa'dan neyse. Bir de zat var yaşlı, eski hakimlerden. Osmanlı yani. Çok yaşlı da. Ben de görüyorum işte. Namaza giriyorum çıkıyorum dese bir kere epey zaman genç suratıma bakmıyor. Halbuki o zaman genç yok camide. Böyle kırklı seneler, yani camilerde falan böyle ellilı senelerde pek genç görgüler ağlıyormuşlar. Gün niye bana yüz selam vermez yüz vermez? Ben dedim bir şey anlamıyorum. Epey zaman sonra çağırdı beni gel buraya. Ne var neredisin sen şurayı? Ya dedi ben seni işte. Sordum dedi nerelisini öğrendim şudur şu budur ben sizin oralarda dedi hakimlik yaptım Osmanlı'dan adam bir karışyer için dedi arsa davası çok olur ya bir karışyer için dedi yalan yere yemin ederler vallaha Sonra dedi iki kişi geldi Bir arsa davası neyse bir metre onun bir medresenin o buna tecavüz ettiği hudut boyu Kur'an'a el basılıyor Kur'an'a el, Kur el basma var demek istiyorum Kur'an'a el basıyor ne demek İndiren Allah'a yemin ederek. Kur'an el basıyor. O da yemin ediyor Kur'an el basıyor. Benimdir bu da yemin ediyor. La bunun bir tanesi yalancı. Bizim Karadeniz'de de çok var böyle işte. Ben de oralı olduğum için oralılar tarılmaz yani. Ne yapalım şimdi kendimizi düzeltelim kardeşim. Yalan yere yemin olur mu ya? Arsa meselesinden adam diyor o yaşlı hakim anlatıyor. Bak seneler evvel Osmanlı'dan adam Adam diyor Kur'an'a yemin diyor. Etti diyor Kur'an üzerine yani Allah'a yemin etti. İlk yemin etti. Daha dışarı çıktılar diyor. Ben diyor davayı bitirdim çıkmadan şeye. E ne yapacak? Zahire göre kim verecek? Ben dışarı çıkmadan herifin bir tanesi yıkıldı, devrildi diyor. Efendim orada ağzı burnu paramparça şey oldu. Köpürdü bütün. Helak oldu gitti. Diyor. Daha çıkmadım diyor her odadan çıkmadım. Ya? Yani bu Kur'an ağzı şu ana El koymak vardır. Tabi onu indiren Allahu Teala'ya yemin anlamındadır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ya bu, bu yeminler bunlar önemli şeyler. Bir var zaten yeminden sakınacağın çok yemin etmeyeceksin. İkincisi yalan yere hiç yemin etmeyeceksin. Üçüncü Allah'tan başkasının adına yemin etmeyeceksin. Ve'yehlifu racülü min gayren yüstehlefe yeşhedü kavlen yüsteşhede. Bak şimdi. Rasulullah nasıl haber verdi sallallahu O zamanda diyor, ağır zamanda Adamdan yemin istemeden adam yemin etmeye başlayacak Adıma daha bir şey demiyorsun Vallahi billahi başlıyor Yav kardeşim ben sana yemin etmedim ki Anla ki sahtekar ha Başlıyor, Kabe'nin Rabbine yemin ederim Ulan yalan konuşma sahtekar Kabe'nin Rabbine yemin ediyorum e Ben senden yemin istemedim ki Sözünü güçlendirmek için Allah'ın adını yalan yere kullanan insan Allah muhafaza etsin. Gavurluktan sonra en büyük günahı işlemiş. Gavurluktan sonra en büyük günah nedir sorsanız. Hadis-i şeriflerin beyanıyla yalan yere şahitlik, yalan yere yemin. Çok büyük. Memleketleri kurutur diyor, ocakları ıssız bırakır. Bir yalan yemin yüzünden İstanbul'u Allah batırabilir ya. Bu ne iştir ya? Yalan yere yemin olur mu? Ya Yemin istenmeden yemin edilir mi? Şerâhta bile el beyinü teâle'l-müttâ'i vel Mahkemelik olursun Efendim şu mu haklı, bu mu haklı? İddia eden, ben haklıyım diyen veya da bu benimdir diyen ne getirecek? Delil getirecek ispat için. İnkar eden, yok ben almadım, ben çar. Veyahut da şu, bunu ben yapmadım, gasp etmedim çar. Ne yapacak? Yemin edecek çünkü inkar ettiği için üstlenmiyor, üstlenmeyince neyi delil getirecek? Yemin edecek. Yani yemin sınırlı yerlerdedir. Ama senden yemin istenmeden yemin edecek. Adamı şahit tutmadan şahit olacak. İşin yoksa şahit ol. Efendim şimdi şahitlik de çok önemli bir meseledir. Şahitlik nedir? Görgü tanıklığıdır. Gözüyle görmediğin şeye şahit olunur mu? Olunmaz. Ama şimdi ortalık yalan şahitlerle doludur. Adama ver 50 dolar. Gözünün önünde adamı kes bu yapmadı diye şahitlik eder. He? Bulur musun öyle adam? Dolu bulursun. Gel sen bana şahit ol. Bunlar büyük günah. Bir de zaten şahitlik gözünüzle görürseniz ve o sizin şahitliğinizle orada mecbur olursa. Başka görgü tanığı yok veya onlar yalan konuşuyor. Sen doğruyu söylemezsen. Suçsuz adam suçlanacak, suçlu adam kurtulacaksa bu gibi durumlarda şahitliği eda etmek görevimizdir. Ama geri kalan zaten başka şahitler varken hadi ben atlayayım ortaya bunlar İslam'da çok teşvik edilen amellerden değildir. Şahitlikten sakınmak iyidir. Ama mecburiyet karşısında da hakkı söylemek gerekir. O zaman da şahitlik edilir. Gizlenmez. Şahitliği gizlemeyin ama zaten bir arkadaş daha vardı orada o söylüyor doğruyu sen de onu tasdik ettin Hiç, tamam mevzu doğruyu meydana çıktı ama şimdi orada şahitlik gizleniyor herkes susmuş sen de biliyorsun sen orada konuşmazsan bir adamın hakkı yenecek o zaman kalbu şahitliği gizleyenin diyor Allah Teala gözü kulağı değil diyor kalbinin içine kadar günahkardır diyor şahitliği gizlemek de büyük günah ama Dediğim gibi istenmeyen yerde de atlamak. Ben şahidim, ben şahitlik yapayım. Efendim bunlar da kıyamet alametlerinden ve tehalefû ne bir bir de boşamaya yemin edecekler. Yani boşamaya yemin edecekler ne demek? Şart olsun. Yalan söylüyorsam karım boş olsun. Üçten dokuza boş olsun. Karısının nikahına talağına yemin edecekler. Bu da var şimdi çok. Ama bu çok tehlikeli bir şart. Şey. Yalan yere diyor ki şart olsun. Veyahut da diyor ki karın benden boş olsun. E boş oldu zaten. Karının da evde haberi yok zaten. Sen de burada yutturdun zaten. Zannetiyorsun. Gittin eve karıyla yatıyorsun. Ne oldu bu şimdi? Zina oldu. Doğan çocuk veledi zina oldu. E kadının haberi yoksa kadın ne yapsın? Bütün günah yüklendi sana. Bu böyle sokak ortasında ikide bir talağıma, nikâğıma şarttı üçten dokuz konuşulur mu ya? Şu Acayip bir durumdayız yani. Millet böyle çeşmeden su içer gibi alışmışlar, ağız alışkanlığı gibi. Üçten dokuza şart olsun. Bu ne demek ya? Her konuda böyle. Bu da kıyamet el evet. Ya Selman, la yehalifu biya illa fasık. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, karısının nikahına talağına diyor fasıktan başkası yemin etmez doğru bir müslüman şart talak nikahla yemin yapmaz yani sözüme inandırayım diye bana inanmıyorlar inansınlar diye nikahı ve talağı ortaya koyan bir adam fasık doğru dürüst bir adam değil veyefşül mevtü mevtül füce ani ölümler çoğalacak birden adamın öldüğü duyulacak hiç hastalığı duyulmadan ve yuhaddisu'r yine kıyamet alametlerinden olarak kamçısı adamla konuşacak. Yani kılıcın kamçısı veya bastonunun kenarı. Hatta diyor kıyamet yaklaştığı zaman, akhir zamanda bunları daha görmedik. Yırtıcı hayvanlar konuşacak. Onu geçen söyledik. Ve hatta adamın diyor efendim dizi. Yuhaddisu'r racul fehizu bimahteteleu ba'du. Diz neresi? Belimizden aşağı bu diz bölgemiz var ya. Adam evi bıraktı yola çıktı diyor. Karısı arkadan ne yaptığını dizi dile gelip söyleyecekti. Ne alametler belirecek. Tabi bunların bir kısmı da şu anda henüz gerçekleşmemiş. Önümüzdeki geceler günler gebe. Bakalım neler doğurur. Gâle Selmâ'nü bi'ebiyente ve minnâdeâle kâinûn. Hazreti Selmâ'nın taçybüyle... Bu da mı olacak ya Resulullah ve ledi nefsi Tabii bu son kısım inde tağrucu dabe Canım kudret elinde olan zata kaçam olsun ki o zaman dâbbetüler çıkacak. Dâbbetüler nedir? Önümüzdeki dersleri kaçırmayın. Kıyametin büyük alametleri serisine başlanıyor. He o zaman konuşacağız. Öyle virüstü, mikroptu, bilmem neydi. Bunlar batıl şeyler. Filmlendi, filmini de yapmışlar şimdi dabe filmi, bilmem ne filmi. Milleti Film manyakları yani. Şimdi adam o filmi seyrettikten sonra ayetteki tahpütler o zannetiyor. Böyle şey olur mu? Yeryüzünden bir canlı mahluk çıkacak. Nasıl bir mahluk, nasıl bir hali var, nasıl bir şekli var? Bunlar önümüzdeki dersler anlatılacak. Ve tatluh şems magriba güneş batısından doğacak. Bu da büyük bir alamet. Bunu konuşacağız. Detaylı bir şekilde. Ve taklu yagrud Deccal çıkacak, e deccal çıkacak ağzımızda, dillerimizde dolaşan bir terim olarak kalmış. Kimdir bu deccal? E şimdi çoğusu şuydu buydu, çıktı geçti gitti diyorlar. Öyle değil. Hakiki deccalın öncesinden çok deccal elçileri çıktılar. Kafir önderler, dinsiz kitapsız liderler, insanları kafir edenler hepsi deccal. Amma ve lakin, gerçek deccal önümüzde çıkacak. Allah şerrinden muhafaza Veri hun hamra. Kırmızı yel, efendim, büyük bir kasırga fırtına. biliyorum şimdi Çin'de olmuş sarı kırmızı her taraf tüm haberler söylüyor kum fırtınaları, işte Moğol şeylerine falan bunlar şu anda ara ara olur. Her taraf kıp kırmızı, bütün arabalar, dükkanlar, efendim kızıl bir rüzgar. Ve künu kasfün yerde çökmeler olacak, yer yer batmalar olacak ve meskün maymuna domuza dönmeler olacak. Bakacaksın adam sabaha kalkmış, kılığı maymun, domuz olmuş. Bizim ümmette de olacak. Ve Kazef'ün gökten taşlar yağacak. Miraç gece Efendi Hazretleri anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte taşlar gör. Ya, ey Cibril bunlar nelerdir? Bunlar Lut kavminden kalma taşlardır. Senin ümmetine atılacak. Bu ümmetin kafasına da taş gelecek. Ve Cücü ve Mecucu. Yecuc me çıkacak. Yecuc Mecuc dünyada. Koca bir ulus. Dünyayı yiyip bitirecekler içecekler. Kimdir bunlar? Çinlerdir, minlerdir diyorlar. Yalan. Çinliler olur mu? Ne alakası var? Çinlileri de yiyecek onlar. e ee, Bunlar nereden çıkacak? Nasıl olacak? Önümüzdeki dersleri takip edin. Şimdi ben bu hadis-i şerifi burada nasıl izah edeyim? Bunların her biri üç ders, dört ders sürecek. Ve edmül kabe Kâbe yıkılacak. Allah muhafaza buyursun bizi o gün, o güne kavuşturmasın. Ve temûr Yer diyor, sallanmaya başlayacak, hiç üzerinde adam duramayacak. Sanki denizde kayıktasın, böyle çalkalanacak. Allah ve وَاِذَا ذُكِرَ الرَّجُولُ رُونِيَ Bir de öyle zaman olacak, adamı andığın gibi yanında görünecek diyor. Allah, ne, ne, neler çıkacak, ne teknoloji, ne dünya, adamın adını ansan diyor, önüne gelecek diyor. Allah Allah. Daha da neler? Bunlar, hepsi kıyametle ilgili alametler. Şimdi haftaya inşallah, Allah bilmayanları Hz. Ali Efendimizden rivayet edilen kıyamet alametleri sayılıyor. Buradaki kıyamet alametleri de Emirül Müminin Ali Efendimizden geliyor. Öyle kıyamet alametleri ki bir senedir. Hemen hemen bir sene oldu mu biz bu orta alametlere başlayalım? Yani bir seneye yakındır. Bütün dersin tümünü bir arada dinlemek isteyen haftaya gelsin. Hz. Ali Efendimiz'in bir hadisi var. Tümden serde diyor. Sıralı zikre diyor. Hemen hemen zikredilen alametlerin kısaca ben tabi izahatına giremem. İzahatını tek tek derslerde yaptım ama bu tümünü birlikte dinlemek isteyenler önümüzdeki hafta inşallah bakalım neler buyuruluyor. Ondan sonra zaten bizim ikinci bahsimiz bitiyor. Kıyamet alametleri kaç bölümde inceliyoruz? Üç. Geçmiş alametler çoktan bitti. Şu anda yaşanan alametler işte şu anda bitiyor önümüzdeki hafta. İnşallah ondan sonrakiler Büyük alametler henüz başlamamış. Bundan sonra görülecekler. Onları da Allah Teala nasip ederse anlatırız inşallah.